27 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi minnash-shaytanibajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Well asr. Inna ve amel salihat. Ve tawasub al-haq ve tawasub al-sabr. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Evet bu hafta tedbiratı ilahiye geçen hafta ön söz ön söz kısmını tamamlamıştık. Şimdi ön bilgi kısmında devam ediyoruz. Allah Teala seni taate muvaffak etsin. Bilesin ki muhakkak Allah Subhanahu ve Teala subhan olan zatı vitriyani tek olmaklık ve münferit olmak için alemi şefiyet yani çift olmaklık içinde meydana çıkarmayı murat etti bundan dolayı vahid fert ismi sabit oldu ve efendi köleden ayrıldı yani evet izahata geçiyor şimdi yani ey okuyucu Allah Teala senin tasavvufun özü olan bu hakikatleri anlayıp hazmetmeye ve bu doğru anlayış neticesinde zevkan yani bizzat yaşayarak kulluğunu idrak edip o kulluğun gerekleri olan marifetullah'a ve taate muvaffak eylesin. Çünkü çok kimseler Hz. şeyh Ekber'in beyan buyurduğu hakikatlerden ve ilahi bilgilerden ürküp onları inkar ederler. Nihayetinde öyle olmuştur. Birçok insan eleştirmiştir Muheddin İbn-i Hazretlerini. Eserlerinde anlattığı hakikatleri idrak edememiş, kavrayamamış ve eleştirmişlerdi Aynen. halen de var tabi ki ve bir takım kimseler de anladıklarını zannedip kulluğun gerekleri olan taatten ayrılmakla delalet vadisine düşerler evet maalesef günümüzde bu zümrede çok fazla yani onun eserlerini okuyup evet anladım deyip tamamen şeriat çizgisinin dışına çıkıp Hani var ya bazı zümreler daha önceki sohbetlerimizde dile getirdik, biz artık daim namazdayız, biz Allah'ı anladık, idrak ettik deyip abdestle, namazla hiç alakası olmayan, şeriatın tamamen dışına çıkan, şeriatın hükümlerini hiçe sayan gürültüler da var maalesef günümüzde böyle gürültüler. da var. Bunlar da ne yazık ki biz İbni Arabi Hazretlerinin eserini okuduk, anladık, oradan anladığımız hakikat üzere hareket ediyoruz derler bir de maalesef. Bunları daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. Ne yazık ki adına melami diyen hakiki Melamlıkla hiçbir alakası olmayan bir gürük var şu an. Ee, i̇şte bu gürüv şeriatla, abdestle, namazla işi olmamasına rağmen bir de i̇bn Arabi'yi takip ettiğini, eserlerini okuyup anladığını iddia ederler. Evet ve bir takım kimseler de anladıklarını zannedip kulluğun gerekleri olan taatten ayrılmakla delalet vadisine düşerler. Burada i̇bn Arabi Hazretleri bütün eserlerinde tamamen şeriata bağlılığın ehemmiyetini, önemini vurgulamaktadır. Kimse iddia edemez ki i̇bn Arabi Hazretleri şeriata karşı bir gevşeklik halindedir ya da yazmış olduğu ifadeler şeriatın bazı hükümlerine terstir. Bu kişi eğer böyle bir iddiada bulunan kişi varsa kesinlikle i̇bn Arabi Hazretlerini anlamadığındandır. Onun anlatmış olduğu dile getirdiği hakikatleri eğer anlamış olsa şeriata nasıl ittiba ettiğini nasıl bağlı bir zat olduğunu ve okuyucuyu da her daim şeriat çizgisine çektiğini görür ama anlayamayan insan tabi kendine göre farklı farklı anlam çıkarıyor bu sefer işte bunun için diyoruz ki i̇bn Arabi hazretlerinin eserini okurken müstakilen bir altyapısı olmayanlar için belli bir altyapısı olmayan şeriat hükümlerini, ahkamlarını, imhal bilgilerini bilmeyenler müstakilen okumaya kalkmasınlar ki yanlış anlamlara çekmesinler bir ehli olan kişiden bu eserleri ehlinin şerhinden ya da ehli olan kişilerden, sohbet ortamlarından dinlesinler ki hataya düşmesinler. Bunun için böyle uyarıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bu hakikatler ve ilahi bilgiler kıldan ince ve kılıçtan keskin bir sırat-ı İlahi yardım rehber olmadıkça akıl ayağının kayması korkusu bulunduğundan, ilahi yardım rehber olmadıkça Allah'ın yardımı sana rehberlik etmediği sürece akıl ayağının kayması korkusu bulunduğundan eğer akıl üzere hep bunu da dile getiriyoruz sohbetlerimizde kişi aklına güvenerek hep akıl üzere gitmeye kalkarsa aklında bozukluk varsa gideceği yolda bozuk olur bunu hep dile getiriyoruz akıl bir şeye karar kılmakta ölçü koymakta <gülüyor> eledeki donelere göre hareket eder dedik. O zamana kadar o kişinin ilmi birikimi neyse, beş duydana gelen döneler neyse, şartlanmalar neyse, onlarla birlikte fikir haznesinde bunu yoğurur, ondan sonra bir şey hakkında hüküm verir, karar kılar. Dolayısıyla akıl bu cihetten bakıldığı zaman yanılma, yanılma ihtimali kuvvetlidir. Akıl isabet etme ihtimali olduğu gibi yanılma ihtimali de vardır. Onun için Ehlullah bu eserlerinde aklı ön plana getirmemiş, yani felsefe yapmamış, tamamen Allah'tan aldıkları, sahih keşif üzere edindikleri ilim ve bilgileri dile getirmişlerdir eserlerinde. Onun için bunların eserleri sahih yol üzeredir. Sahih öyle der çünkü. i̇bn Arabi Hazretleri de öyle der. Bu, bu yazmış olduğum eser hikaye değil. Ve kendiliğimden ortaya koyduğum, akıl yürütme yoluyla ortaya koyduğum bilgiler değil der bu. Allah-u Teala'dan almış olduğumuz sahih keşif üzerine biz bunu kaleme aldık, dile getirdik buyurmakta İbn-i onun için akıl meselesi var ya bazen akılcılar ben aklıma yatmadığı şeyi kabul etmem der işte akıl dediğin ne? senin aklın onun aklı bunun aklı, herkesin aklı kendine göre değişiyor o zaman akıl bir ölçü değil yani o zaman hakikatler baz alınması gerekiyor Evet akıl ayağının kayması korkusu bulunduğundan Cenabı Şeyh okuyucuya dua ettikten sonra buyururlar ki Allah subhanehu ve teala subhan olan zatının vitir olmaklıkla vitir tek vitir olmaklıkla fert olması için alemi şefiyet yani çift şefiyet çift olmaklık içinde meydana çıkarmayı murad etti. Bilinsin ki vücut iki nevidir. Birisi hakiki vücut diğeri izafi vücuttur. Hakiki vücut bütün kaynaklardan ve izafelerden münezzeh olup Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin özüdür. Hakiki vücuttan kastımız zatıdır. Allahu Teala'nın zatıdır hakiki vücut. Ve hakiki vücudu idrak etmek mümkün değildir. Ve Süleyman Efendimiz beyan etmiş. Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyiniz diye. Dolayısıyla onun zatını işte nasıldır? Neye benziyor? Gözü var mı? Kulağı var mı? Kaşı var mı? Gibicesine düşünceye girmekten Biz men edilmişiz. Çünkü Her ne düşünürsek düşünelim Her neyi tahayyül edersek edelim Tahayyül ettiğimiz her şeyden Münezzehtir Allah-u Teala. Onun için Onun zatı üzerine tefekkür Etmeyiniz buyuruyor Resulullah Efendimiz Ancak onun fiilleri sıfatları üzerine düşünebilirsiniz tefekkür edebilirsiniz onu tanımak adına ama zatı üzerine asla tefekkür etmeyiniz buyuruyor çünkü hani şekli suret olarak neye benziyor gibi bir düşünceye girmekten men ediliyoruz çünkü neyi düşünürsek düşünelim akıl yoluyla düşündüğümüzde asla ona ulaşamayız o düşündüğümüz aklettiğimiz şeyden münezzehtir ve hakiki vücudu idrak etmek mümkün değildir İzafi vücut ise hakiki vücudun isimleri ve sıfatları dolayısıyla taayyünden ve kayıtlanmasından ibaret olup bu vücut idrak edilir İzafi vücut alemin ve alemdeki eşyanın vücudu gibi evet buradan izafi vücuttan kastettiği işte bu alem alem bir izafi vücuttur onun için hadis-i şerifte Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz ancak Allah'ın sıfatlarını tefekkür edin buyrulmuştur hakiki vücut kendi mertebesinde isimlerden ve sıfatlardan ve bütün niteliklerden mukaddes ve münezzeh ehadiyet yani tekrik zatından ibarettir işte Allah'ın zatının olduğu mertebeyi ifade etmek anlamak için ehadiyet denilmiş ehadiyet mertebesi sadece onun zatının olduğu mertebe ondan başka hiçbir şeyden söz edilemeyen mertebeye e, tasavvuf ehli ehadiyet mertebesi demişler yani bir şeyi tarif edebilmek için o kelimeyi koymuşlar. Ehadiyet. Yani İhlas suresinde de okuduğumuz o ehad. Gülbü vallahu ehad dediğimiz mevzu var ya işte o ehadiyeti yani tekviği. Onun zatının tekviği. Hakiki vücudun hakikati Muhammediyeden ibaret olan vahdet yani birlik mertebesine tenezzülü meşiyet, yani irade ile değildir. Evet demek ki onun bir alt mertebesi. Yani hakikati Muhammediye yani ilk olmuş dediğimiz, ilk var olmuş. Allahu Teala sebepsiz olarak ilk var ettiği nuru Muhammedi, hakikati Muhammediyi dediğimiz mertebeye indiğimizde de işte orada da o bir yaratıldı. Yani buraya da işte vahdet deniliyor. Allahu Teala bütün alemi o birden yarattı. O bir neydi? Hakikati Muhammediye. Nur-u Muhammediye dediğimiz hakikat. İlk önce halk ettiği, yarattığı izafi vücut diye nitelediğimiz yer işte o hakikati Muhammediye O bir Bütün her şey o birden halk oldu Yaratıldı alemde Kesret dediğimiz çokluk dediğimiz her şey o birden Halk olmuş oldu Şimdi e, yeri gelmişken Burada bu konuyu da açmak istiyorum Mesela bazı Akılcılar akıl yoluyla e, Kendi deyimleriyle Tanrıyı bilme Bulma yoluna girdikleri zaman ulaşabildikleri en son nokta akılcıların ulaşabildikleri en son nokta işte o birdir. Var olan, yaratılmış olan bir. Yani bizim hakikati muhammediye dediğimiz o biridir. Akılcıların ulaşabileceği son nokta orasıdır. Ama ne yazık ki akılcılar burada o o bire ulaştıkları zaman o birin bilgisine, akıl yürütme yoluyla, teorik bilgiyle kendi ilimleriyle o biri tanrı diye niteliyorlar. İlah diye niteliyorlar. Halbuki Allah ondan da münezzeh Allah onu halk etti İlk yaratılan şeydir o işte O hakikati Muhammediye dediğimiz o bir Bütün her şeyi de o birden yarattı İşte akılcıların ya da işte Hint felsefesindekilerin Hint felsefesiyle uğraşanlar Budizm, Hinduizm gibi e, Akımlar içerisinde Hani Tanrı'ya ulaşmak Ya da Tanrı'yı bilmek, bulmak ilahı bilmek, bulmak diye Tabir ettikleri meselede Vardıkları en son nokta burası onlar bu vardıkları o biri Var olan o biri ilk yaratılan şeyi Tanrı diye niteliyorlar işte Halbuki Allahu Teala bundan münezzeh Allah onu yarattı O vardıkları Tanrı zannettikleri şey yine e, Yaratılmış olan Hakikati Muhammediye Hakikati Muhammediyeye ulaşmış oluyorlar İşte onların en e, düştükleri hata Akılcıların veya yanıldıkları nokta ya da ulaşabildikleri en son nokta maalesef burası oluyor. Onun ötesine geçemiyorlar. Onun ötesini idrak noktasına geçemiyorlar. Ancak onun ötesine geçebilenler işte e, müminler. Allahu u Teala'yı e, birliğini birleyen tevhid ehli. Ancak bu zümre o zat ile işaret edilenin ne olduğunu idrake geçebiliyor. O birinin ötesinde o hakiki vücut sahibi dediğimiz Zatı ı mutlağa ancak e, idrak etmede yine Hz. Ebu Bekir'in dediği Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır. Varılabilen son nokta burası. Evet, hakiki vücudun, hakiki Muhammediyeden ibaret olan vahdet yani birlik mertebesine tenezzülü meşiyet, yani irade ile değildir. Belki bu tenezzül onun zatı gereğidir. Örneğin, gark halinde bulunan bir insanın uyanıklık haline gelmesi kendisinin iradesiyle değildir. Belki onun zatî gereğidir. Ve misal verecek aşağıda devam ediyor. Ve vahdet yani birlik mertebesi vahdet yani birlik mertebesi uluhiyet yani ilahlık mertebesi olup bu mertebe bütün isimleri ve sıfatları toplamıştır. Vahdet mertebesi. Yani o bir ilk yaratılan bir mertebesi. Hakiki vücudun bu mertebenin altında olan vahidiyet yani biris, birik, birliksellik, ervah yani ruhlar ve misal ve şehadet mertebelerine tenezzülü irade iledir. Evet bundan sonraki mertebelere hakiki vücudun tenezzülü irade iledir. Ancak ilk o vahidiyet mertebesi dediğimiz ya da hakikati Muhammediyet dediğimiz mertebeye e, tenezzülü irade ile değil dedi. Onun zatının gereğiyle oluştu dedi. O bir Ondan sonraki alt mertebelere ise iradeyle tenezzül etmiştir. Ve vahdet ve vahidiyet mertebelerine tenezzülde gayrılık bağıntısı yoktur. Gayrılık bağıntısı ile vücudun zuhuru ruhlar mertebesinde başlar. Gayrı ayrı gayrı mertebesi nerede başlıyor? Vücudun zuhuru ruhlar mertebesinde, ruhların yaratılışıyla başlar. Nitekim "Elestü birabbikum." Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf 172. Kitabı ruhlar mertebesinde olmuştur ve Rab ile merbuk yani Rabbi olan bu mertebede ayrılmıştır. İşte bu mertebede ikilik açığa çıktı. İşte Rab ve Rabb'e ibadet eden yaratılmış. Bu mertebede ikilik. Bundan, bundan önce bu ikilik yoktu. İkilik mertebesi burada ortaya çıktı. Dolayısıyla işte şunu, şunu yine tekrar hatırlatalım. Muheddin İbn Arabi der ki Kul ve Rab mertebesi asla bir araya gelmez. Kul kuldur, Rab Rab'tır. Kul hiçbir zaman kulluğundan çıkıp ben Rabbim diyemez. Bu hakikati de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İşte bu kitapları okurken, altyapısı olmayan ya da meseleyi karıştıran kul ve Rab'lık mertebesini birliyorlar, eşitliyorlar. E, o zaman demek ki mutlak yaratan Allah olduğuna göre onun zatından gayrı hiçbir şey olmadığına göre o zaman bizim kul diye bildiğimiz ya da ben ben yokum hakikatte o var o zaman kul yok yapan o, eden o, dilediğini yapar deyip ondan sonra nefsinin istek ve arzularında bir yaşantıya giriyorlar ben yapıyorum ki diyorlar ondan sonra o. ben yok zaten biz fena olduk fena bulduk Allah da dolayısıyla bütün her şeyi yapan o olduğuna göre ben artık onu görüyorum onu müşahede ediyorum burada benim vücudum gibi gözüken şeyin altında bütün fiillerin icrası ona aittir, o yapıyor deyip şeriatta muhalif dilediği gibi hayatını yaşıyor ondan sonra bir de Allah'a iftira atıyor ben yokum, o yapıyor diyor. İşte burada insanlar maalesef sapıtıyor. O sapıtmadan kurtulmak için hakikati iyi bilmek, mertebeleri iyi bilmek lazım. i̇bn Arabi Hazretleri her zaman der, kul kuldur, Rab Rab'dır. Bu iki mertebe asla bir araya gelmez. Biz hakikati ancak sırrımızda idrak edebiliriz. Ama yaşayışımızda, şehadet aleminde burada yaşarken ikilik mertebesinde olduğumuzu asla ve kat unutmayacağız. Dolayısıyla bize Allahu Teala'nın emretmiş olduğu şeriatın hükümleri bizi bağlar hepsini harbiye kul olarak yerine getirmek zorundayız. Kulluğumuzu ona karşı göstermek zorundayız. Bunu en başta Resulullah Efendimiz yerine getirmiş ki kulluğundan hiç taviz vermemiş. Hal böyle olunca yani bu tarz, bu sapkın düşüncelere girenler nereden, nasıl giriyor bu düşünceye de ben kulluğumdan çıktım, yapan o, eden o deyip de her şeyi üzerinden düşürebiliyor. Şeriat'a hiç tanımaz bir yaşantı içerisine giriliyor. Hayret yani. Gerçekten hayret edilecek bir şey. Evet, devam ediyoruz. Şimdi hakiki vücut, ehadiyet ve vahdet ve vahidiyet mertebelerinde gayrılık, bağıntısından münezzeh olan vitriyetle teklikle yani teklik ile münferittir. Tektir. Merbubiyetin yani Rabbi olmaklığın tahakkuku gayrılık bağıntısına haiz bulunan izafi vücuda bağlı olduğundan vitir yani tek olan hakiki vahid vücut tenezzül ile şefiyetle yani çift olmaklıkla açığa çıktı ve bu tenezzül latifin en latifi olan hakiki vücudun kesiflik mertebesine tenezzülünden ibarettir. Evet bu tenezzül latifin en latifi olan hakiki vücudun kesiflik, kesafet çokluk mertebesine tenezzülünden ibarettir. Nitekim Ebul Hasan Guri Hazretleri şöyle buyurur Tenzih ederim şu en celil ve ala zatı ki nefesini ya da nefsini latif kılıp ona hak dedi nefsini ya da nefesini latif kılıp ona hak dedi ve nefesini ya da nefsini kesif kılıp ona da halk edilmişler dedi ne güzel izah etmiş Çok vücudun uluhiyet yani ilahlık mertebesinden vahidiyete yani ilmi suretler mertebesine ve daha sonra ruhlar mertebesine tenezzülü irade ile olduğundan Cenab-ı Şeyh Ekber Allah subhanehu ve teala subhan olan zatı vitriyetle vitir tek demekti biliyorsunuz zatı vitriyetle yani teklikle münferit olmak için alemi şefiyet yani çift olmaklık içinde meydana çıkarmayı murad etti. Kendi tek olduğundan Allah tektir teki sever. Dolayısıyla alemi ne yaptı? Şefiyet yani çift olmasını murad etti ve bu şekilde ortaya çıkarttı. Çünkü vitriyet yani teklik Şefiyet, yani çiftlik ve mümferitlik çokluk karşısında tahakkuk eder. Çünkü eşya zıttı ile belli olur. İşte bu çokluk ve çift görünen izafi vücutlar karşısında uluhiyet zatı için vahit ve fert isimleri sabit olur. Ve efendi ile köle yani mevla ile kul bir diğerinden ayrılır. Hakiki vücudun ismi uluhiyet mertebesinde seyir yani efendi, Seyit demek efendi demek ve mevladır ve çift olmaklık mertebesi olan ruhlar ve misal ve şehadet mertebelerinde isimleri dolayısıyla taayyün ettiği ve kayıtlandığı suretlerde kuldur teklik mertebesinde mevla, Seyit, efendi kesif alemde taayyün ettiğinde çiftlik mertebesinde ise kuldur nitekim bu mertebelere işaret olarak Hazreti Mısri şöyle buyurur Niyaz-ı Mısri Bilinmez nişansızdır Bulunmaz mekansızdır Hemen ancak sana kuldur Senin ehl iyalimdir. Ve her mertebenin bir hükmü vardır Şeriat kulluk mertebesinin Zati gereği olduğundan Şeriatın devre dışı bırakılması Hakikatlerden ve ilahi bilgilerden Cehalettir ve kafirliktir Evet burada uyarısında yapmış. Şeriat asla devre dışı bırakılmaz. Eğer şeriat devre dışı bırakırsa o kimse cahil kimsedir ve kafirdir. Hakikati örtmüş çünkü. Hakikati kapatıyor. Hakikat üzere e, ne beyan ediyor ne amel ediyor. Efendi hakikatiyle kulun aynıdır. Efendi hakikatiyle kulun aynıdır. Ve kul Taayyünü ile efendinin gayrıdır. İyi idrak edelim buraları. Efendi, hakikati ile kulun aynıdır. Birlik tekniği anlattık ya. Hakikati itibariyle kulun aynıdır. Kul, taayyünü ile efendinin gayrıdır. Kul, ben efendiyim diyemez, demez. Keserinden bakınca. Tabi bunun varlıklara dönük örneği şöyledir şimdi misal veriyor bu meseleyi anlamak için buhar yoğunlaşınca bulut olur buhar yoğunlaştı bir araya geldi kesafet halinde kesif oldu ne oldu bulut olur ve bulut yoğunlaşınca suya döner su olur bulut da yoğunlaştığı zaman ne oluyor yağmur oluyor ve su donarak yoğunlaşınca ona da buz denir Buhar kendi hakikatiyle Buzun aynıdır Ve buz Taayyünü ile Buhardan gayrıdır Buz taayyünü ile yoğunlaştı, yoğunlaştı bir şekil değiştirdi Özellik değiştirdi Dolayısıyla buhardan gayrıdır Buharla buza aynı şey diyebilir misin? Değil Özle, aynı. Hakikati itibariyle aynı. aynı Buhar her mertebeye indikçe Ve yoğunlaştıkça başka bir isim ile isimlendirilir önce buhar sonra bulut sonra su sonra buz oldu evet. ona bulut su ve buz denemez ve bunların hakikatleri aynı olduğu halde kendilerine buhar denemez buza kalkıp bu, buhar diyebilir miyiz diyemeyiz ve suyun hizmetini buz göremez suyun yaradığı işe buzu kullanamayız İşte burada olduğu gibi diyor bu örneklemeyle ile güzel bir şekilde izah ediyor o latiflikten kesafete alemde Hak ve halk meselesi. Allah Teala sizi nefislerinizin hakikatlerine vakıf etsin. Ve hikmetinin latifinden ve sanatının garibinden sizlere emanet verdiği şeye sizi vakıf kılsın. Allah Teala'nın Rad Suresi 3. ayette. O Allah Teala arzı döşedi Ve onda dağlar ve nehirler ve semerelerin Her cinsinden kıldı Ve onda iki kısım çiftler kıldı Geceyi gündüz ile örter Muhakkak bunda tefekkür edenler için alametler vardır Mübarek sözüne vakıf olduğun vakit Bu ayet hakkında fikir ve itibara başladım İnsanı semerelerin içinden bir semere gördüm Semerelerin gelişmesi gibi gelişir ve onlardan alındığı gibi ondan da faydalar alınır. Daha sonra insan o semerelerin nakışı gibi nakşa başlar. Daha sonra onların ihtiyarlığı gibi ihtiyarlar. Daha sonra onların ölmesi gibi ölür. İnsan o semerelerin doğurması gibi doğurur. O semerelerden tohum alınır, ekilir. O semerelerin halinin misli oluncaya kadar. Onda onun gibi tazesi yeniden olur. Şimdi bazen onlardan alındığı gibi insandan da alınır ve bazen terk olunup bu belirlenmiş semerenin nesli kesilir. Bunun gibi insan da doğmada ve üremede ve bu gerçekleşen şekil üzeredir. Bundan dolayı biz ona bir şecere yani ağaçtır dedik insana şecere ağaçtır dedik. Şimdi onun hemşiresi nerededir ki? Onun sebebiyle fikir ve itibar olarak onun çift olmaklığı ve onun üzerine bu ayetin mutlaklığı geçerli olsun. Bundan dolayı biz insanda vücudun hikmetini ve onun diğer hayvan üzerine üstünlüğünü tetkik ettik ve sırlarını ve hikmetini ve latifliğini teftiş eyledik ve onları aynlarıyla ihata edici en büyük alemde kadem kadem gördük. Harfen harfen ve manen manen onun karşılıklı oluşu zail değildir. Biz güya ki onu o bulduk. Muhakkak ihata edici en büyük alem bir olan semeredir. Ve diğer semere ise insandır ki en küçük alemdir. Bunun üzerine kitab-ı azizden bir tembih aradık. Nurlu ayetlere vakıf olduk. Evet şimdi i̇bn Arabi Hazretlerinin izatı burada yapıldı. Bunun şerhi açılımına geçiyoruz. Zariyat suresi 21. ayette ve kendi nefislerinizde de ayetler vardır hala görmüyor musunuz buyurulur. Yine Fusilet 53 Ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara göstereceğiz buyurulur. Yine Saat 27 Ve gökyüzünü yeri ve ikisi arasındaki şeyleri batıl olarak halk etmedik buyurulur. Müminün 115 Öyleyse bizim sizi boş yere halk ettiğimizi mi zannettiniz? Talak 12. Emir onların arasından durmaksızın iner buyurulur. Hazreti Şeyh yüksek eserlerini okuyup inceleyen hakikate susamışlara dua edip Allah Teala sizi nefislerinizin hakikatlerine vakıf etsin buyurmuşlardır hakikat yolunun yolcusu nefsini bilmedikçe Rabbini idrak edemez. Evet bütün sohbetlerimizde dile getirdiğimiz. Nitekim men arafe nefsihu, fakat arafe rabbehu kim ki nefsini bildi o Rabbini bildi. veyahutta da işte e, bu Resulullah Efendimizin hadis şerifi nefsini bilen Rabbini bilir. Ne dedik bizde? Tasavvufa adım atan, Allah'ı bilmek bulmak, gayreti içerisine giren salik mürid önce nereden hareket edecek? İşte bu hadis-i şeriften hareket edecek. Nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü kişi nefsini bilmeden tanımadan Rabbini tanıması mümkün değil. O zaman bu yolun kapısı bu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Önce kişi kendi nefsini tespit etmesi gerekiyor. Tetkik etmesi gerekiyor. Hangi e, yapıdan oluşuyor? Hangi bileşimden oluşuyor? Bütün bunları iyice bir tetkik edecek. Nefsini tanıdığı zaman ancak o zaman işte kişi Rabbini tanıyabiliyor. Rabbini tanıdıktan sonra ondan sonra Rabbül Alemin olan Allah'ı bilip tanıması gerekir. Çünkü Rabbini tanımakta kalırsa o da e, yolculuğun sonuna varamamış. Vuslat olamamış. Nakıstır sadece Rabbini bilmek. Çünkü dedik ya Rabbi has denilen bir mevzu vardır. Herkesin Allahu Teala herkese özel cihetten muamele eder. Buna biz Rabbi has dedik. Dolayısıyla Rabbini bilen kendi Rabbi hası cihetinden Rabbini tanır. O sınırlıdır. Ama Rabbül Alemin'i tanımaya yelken açarsa işte o zaman gerçek manada bilmiş, tanımış olur. Demek ki bu yolculuğa çıkışta kapı burası. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu hadis-i şerifle hareketle önce nefsimizi bilip tanımamız gerekiyor. <gülüyor> evet, nitekim nefsini bilen Rabbini bilir buyurulmuştur. Ve Hazreti Şeyh Men arefe nefsehu fakat arefe rabdehu Yüce kelamını başlı başına bir risalelerinde ...tefsir ve izah buyurmuşlardır ki... ...bunun için özel bir Risale kitap yazmıştır... ...bu Risale... ehadiye Risalesi de... ...denilmektedir... ...böyle müstakilen bir kitabı var... ...Ehadiyye Risalesi... ...ve nefsin hakikatine vakıf olmak... ...kamil bir mürşidin... ...seyri sülük ettirmesi... ...ve sülük esnasında salike açılan... ...hallerin anlatılması ile mümkün olur... ...nefsini bilmek için de... ...ancak işte bu yolculuğu daha önce yapmış... Nefsini tanımış, Rabbini tanımış Rabbül Alemini bilmiş, tanımış Bu yolculuğu yapıp Bu yolculukta nerelerde ne engeller var Ne sıkıntılar var, ne tehlikeler var Hepsine vakıf olmuş Daha sonra dönüp halkın arasına Taliplilerine Allah'a giden bu yolculukta Rehberlik işte mürşidi i Kamil dediğimiz Rehber, öğretmen Günümüz diliyle çevirecek olursak Öğretmen dediğimiz, rehber dediğimiz Kişi ancak Bu yolda, bu yolculukta sıkıntılar nelerdir, problemler nelerdir tehlikeler nerelerdedir bu tehlikeler nasıl aşılır, işte bunları böyle tek tek izah eder ki o salike yani müride yolcuya o da o tehlikelerden e, zarar görmeden o yolculuğunu yapıp işte mürşidinin vardığı, vasıl olduğu Resulullah Efendimiz'e varabilsin daha önceki sohbetlerde dile getirdik mürşidin görevi saliki müridi alıp bu tehlikelerden koruyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim etmektir. Kamil ve Mürşid'in görevi budur. Resulullah Efendimiz'de yapacağı yolculuk ile bu kişi ondan sonra Allah'a vasıl olur. Dolayısıyla Mürşid'in görevi orada biter. Dolayısıyla Mürşid, mürşidi i Kamil bu manada baktığımız zaman amaç değil araç olarak bilmemiz gerektiğini ifade ettik. Maalesef günümüzde bu hataya düşen çok Zümre var. Çok grup var. Mürşitlerini amaç ediniyorlar. Amaç edindikleri zaman şirke gidiyorlar. İlah adeta ilah edilmiş oluyorlar. Allah muhafaza. Mürşit, Resulullah Efendimizin gerçek varisi olan kişidir. Resulullah Efendimiz'e yolculukta elinden tutup götürecek kişidir. Ve dolayısıyla nedir? Araçtır. Araç. Araçla amacı karıştırmayalım. Amaç Allah'a vasıl olmak. Allah'a layıkıyla kul olabilmek kamilen kul olabilmek kulluğumuzu kamilen yerine getirebilmek amaç bu dolayısıyla bu manada mürşid araçtır üstüne bastırarak altını çizerek söylüyorum çünkü günümüzde mürşidini ilah edinen maalesef çok hataya düşen insanlar var bu konuda bu sohbetimizi dinleyenler burada bir daha bir tefekkür etsinler iyice bir düşünsünler uyansınlar mürşit araçtır seni götürüp Resulullah Efendimiz'e teslim edecek Ondan sonrasını Resul Efendimizle de yolculuğa devam edilir. O da Allahu Teala'ya götürür. Resulullah Efendimize gitmeyen, ulaşmayan yol Allah'a asla gitmez, ulaşmaz. Bu hakikati de böyle dile getirelim. Ve ikinci dua olmak üzere de hikmetinin latifinden ve sanatının garibinden sizlere emanet verdiği şeye sizi vakıf kılsın buyururlar. Çünkü kendi vücudunu idrak eden insan ben neyim diye düşündüğü zaman kendisini suret ile mananın bir arada olmasından oluşmuş bulur. Ben neyim diye düşüneceği insan tabi bir suretim var bir de bir manadan oluşuyorum. Manası hayat, ilim, sem, irade, kudret, kelam ve tekvin gibi bir takım külli yani bütünsel sıfatlar ve sureti de bu sıfatların görünme yerleri olan aza ve organlarıdır. Çünkü insanın cisim sureti olmasa, hayat ve kulağı ve gözü olmasa sem ve basar denilen manalar açığa çıkmazdı. Tabi gözü olmasa göremez, kulağı olmasa duyamazdı. Şimdi Hak Teala'nın hikmetinin latifi insana emanet verdiği bir takım sonsuz manalardır. Ve sanatının garibi de cisminin tamamıdır ki her bir azasını yerli yerinde halk etmiştir anatomi ilmine vakıf olanlar onun garip hayran olurlar. Evet. Özellikle bu anatomi ilmine vakıf olanlar, tıp konusunda eğitim almış olanlar, o vücudun kimyası, fizyolojisi, o organların işleyişi, hücrelerin birbirleri arasındaki ilişkiler hususunda çok detaylı bilgiye sahip oldukları zaman hayran olurlar bu mükemmel işleyişe. Allah-u Teala öyle bir halk etmiş ki bizim bu vücudumuzu biz haberimiz olmadan şu vücudun içerisinde ne işlemler ne sistemler yürütülüyor anbean an. o kadar muazzam bir sistem yürütülüyor ki bir fabrika ama mükemmel bir fabrika yani Tabii bu anatomi ilmine ancak vakıf olanlar bu sırları tek tek detayıyla sistemin nasıl çalıştığına vakıf olanlar hayranlık içerisinde kalırlar bu sefer tabi bu vücudun insan vücudunun bu kadar mükemmel dizayn edilmiş ve çalışır olduğunu gördüklerinde şimdi sen Allah Teala'nın Rad suresinde olan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 Çünkü yeryüzü üzerinde mevcut olan tayin etmiş suretlerin Hepsi yeryüzünün Semereleri cinsindendir Ve yeryüzünden Mahluk olan insan da O semerelerin özel bir türüdür İnsan da yeryüzünün semeresidir Çünkü yeryüzünden Topraktan halk olduğuna göre Semereler nasıl gelişip büyüme bulursa insan da öylece gelişip Büyüme bulur Ve o semerelerden nasıl bir takım Faydalar hasıl olursa insandan da öylece faydalar alınır daha sonra o semerelere bulaşan noksan gibi insanda da noksan bulaşır zamanın geçmesiyle meyve nasıl buruşur suyu çekilir ve ihtiyarlar ise tabi dalında bir meyve vakti geçti koparılmadı dalında olsa dahi ne oluyor buruşmaya başlıyor suyu çekiliyor en sonunda ondan sonra düşüp dalından aşağıya toprak oluyor Suyu çekilir ve ihtiyarlar ise insan da öylece buruşur ve teni gevşer Ve ihtiyarlar Sonra da onun çürümesi ve ölmesi gibi Ölür ve çürür Ve aynı şekilde insan O semerelerin kendi benzerini Doğurması gibi üreme yolu ile Üreme yolu üzere Kendi benzerini doğurur O semerelerden Tohum ve çekirdek alınıp ekildiği ve onun haline benzeyen onun gibi bir tazesi peyda olduğu gibi insanın da nutfesinden kendi haline benzeyen onun gibi bir taze insan ortaya çıkar. Ve aynı şekilde semerelerin bazısının tohumu ekilmeyip terk olunduğu zaman nesli kesilir. İnsanın da nutfesi kadının rahmine ulaşmazsa nesli böylece kesilir. İşte doğmada ve üremede insan da semerelerin şekli üzere olduğundan biz ona bir Şecere yani ağaçtır dedik insana şecere ağaçtır dedik şimdi ayeti kerimede iki kısım çiftler kıldık buyruluşu yönüyle onunla beraber bir anadan süt emen hemşiresini aramak lazım geldi İkizini aramak lazım geldi çünkü biz onun hemşiresini bulur isek onun sebebiyle fikir ve itibar olarak onun çift oluşu ve onun üzerine bu ayeti kerimenin mutlaklığı geçerli olur Şimdi onun hemşiresi nerededir? İnsanın çifti nerededir? Onun hemşiresi ihata edici en büyük alemdir. Evet insanın benzeri, çifti, insanın özelliğine sahip olan alem. İşte alem küçülse küçülse küçülse insan olur. İnsan büyüse büyüse alem olur. Denilen Ehlullah'ın dediği bu söz. Çünkü ihata edici en büyük alem bir olan semeredir ve onun çifti olan diğer semeresi insandır ki en küçük alemdir. Evet büyük alem küçük alem, büyük alem bildiğimiz alem, küçük alem insan. Çünkü biz insanda olan vücut hikmetini yani delillerin esaslarını ve oluşumunu ve onda bulunup açık ve gizli olan hususları ve onun fiillerini ve tesirlerini tetkik ettik. Bakın burada i̇bn Arabi Hazretleri Fütuhatta yine beyan eder. Alemde Allahu Teala'nın bu sonsuz uçsuz bucaksız yaratılmış olan alemde her ne var ise yaratılmışlık adına hepsi insanın vücudunda da bulunmakta. Allahu Teala insana da vermiş. Onun için işte Allahu Teala yaratmada insanı en son yarattı. 6. gün Cuma günü yarattı. İnsanın yaratılışıyla bu alem kamil oldu. En mükemmel şekline ulaşmış oldu. Ve alemde her ne varsa hepsinden insana da yerleştirdi insanın yaratılışına. İşte bunun içindir ki İbn-i Arabi Hazretleri der ki insanı kamil insanı kamil kamil olmuş insan zamanın kutbu dediğimiz mü insanı kamil dediğimiz zat işte bu alemin alemde var olan bütün varlıklar ile kendisindeki olan irtibatı çözmüş kişidir. Ve bu bu bilgi hasebiyle alemde her neyin üzerinde tasarruf etmek isterse bu bilgiyi kullanarak o şey üzerine tasarruf eder. İşte insanı kamil. Allah-u Teala böyle bir sır vermiş insana. Bu insanı kamil bütün alemde olan her şeyin irtibatı kendisinde olduğunun bilgisine, ilmine vakıf olduğu anda onu kullanabilir hale geliyor. Alemde her ne üzerinde tasarruf etmek isterse neyi hareket ettirmek isterse adeta şöyle yani bütün alemde var olmuş, yaratılmış olan her şeyden bir kablo uzanmış bu insanı Kamil'in elinde diye düşünün yani. Ve hangi kablonun ucunu ya da ipi oynatırsa o şeyi oynatmak istediği şeyi oynatır. Zehre diyebiliriz. Zerre. Tabii ki. Her şeyi, her şeyi, e, alemde yaratılmış her şey insanda da mevcut. Onunla irtibata geçebilir insan. Bu ilme vakıf olup insanı Kamil olursa geçebilir. Onu özellikle belirtelim. Resulullah Efendimizin gerçek varisi olursa. Evet. evet. Çünkü biz insanda olan vücut hikmetini yani delillerin esaslarını ve oluşumunu ve onda bulunup açık ve gizli olan hususları ve onun fiillerini ve tesirlerini tebkik ettik. Bunların hepsini akla hayret veren şeyler bulduk. Onda olan üstünlüklerin başka mahluklarda olmadığını gördük. İnsanda olan üstünlükler. Ve hakikat ehli indinde sabit olan sırlarını ve hikmetini ve latifliğini teftiş ettik. Ve insanda olan bu şeylerin aynını ihata edeceği en büyük alemde kadem kadem gördük. İnsandakinin aynısı alemde de gördük. Harfen harfen yani suret olarak ve mana olarak bunlar devamlılık üzere bir diğerine karşılık oldu. Biz güya ki en küçük alem olan insanı aynen ihata etici en büyük alem olarak bulduk. Bundan dolayı ihata edici en büyük alem eşittir, insan olan küçük alem olmakla bunlar bir diğerinin benzeri olan bir çift semere oldular. Bu tefekkür ve itibar üzerine acaba bizim bu hükmümüze uygun olan ve bu hakikati bize beyan eden Kur'an ayetleri var mıdır? diye araştırdık ve aşağıdaki nurlu ayetlere vakıf olduk Zariyat 21 ve kendi nefislerinizde de ayetler vardır hala görmüyor musunuz bu ayeti de buna delil olarak gördük diyor bu ayeti kerimelerin birer birer tefsir edilmesi burada uzun anlatımları gerektirir yalnız şu ayet-i kerimesini tefsir etmek maksadı izah etmeye yeter. Ayet-i kerimenin tamamı şudur. halik Zülcelal Hazretleri öyle Allah'tır ki, yedi gökleri ve yerden de onların benzerini halk etti. Onların arasına emir indirdi. Ta ki Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu bileler. Talak 12 Bilinsin ki 7 gök ile yerin tamamı bizim güneş sistemimizi teşkil etmektedir. Bunların tamamı ihata edici en büyük alemdir. Bunların tamamı mutlak vücudun delili ve ayete ayeti olan bir olan semeredir. Şimdi Hak تعالى Hazretleri de Hazretleri bu bir olan semerenin benzerini yeryüzünden halk buyurdu ki o da küçük alem olan insandır. Ve insan mutlak vücudun Cela kemali yani mutlak vücudun bütün ilahi ve varlıksal işlerde ezelen ve ebeden zuhuru ve isticla kemali yani mutlak vücudun kendisini bu işler dolayısıyla müşahede edişi için tam bir ayna olmak üzere halk edilmiştir. Hz. Şeyh-i Ekber bu konudaki ayrıntıları füsus Hikem'de Adem Faslında beyan buyurmuşlardır. İnşallah Füsus dersimizde de onunla, o konulara gireceğiz. Bundan dolayı insan ilahi sıfatlar üzere mahluktur. Ve hayattan sonra ilahi sıfatların faziletlisi ilimdir. Önce hayat, ondan sonra ilim sıfatı. i̇nsan Kamil'de zahir olan ilim, bağıntısının derecesi mahluk olan diğer fertlerde yoktur. Onun için ayeti kerimede talak 12 Ta ki Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu bileler buyrulmuştur. Çünkü insan ilahi marifet yani bilgi için var edilmiştir. İnsan ilahi marifete ulaşmak için var edilmiştir. Yaradılış gayesi budur. Ah bir bile bilsek bunu işte. Bu gayeye hizmet edebilsek. İnsan ilahi marifet yani bilgi için var edilmiştir. Ve marifetin dayanağı ilimdir. Marifetin açığa çıkması için ilim şart. ilimsiz marifet olması. <gülüyor> Marifetin dayanağı ilimdir, ilimsiz asla marifete erişilmez İlimsiz marifet düşünülebilir değildir, mümkün değil Ve madem ki ihata edici en büyük alem mutlak vücuttan açığa çıkan bir semeredir Ve küçük alem olan insan da o en büyük alemden çıkan bir semeredir Bundan dolayı her ikisinin arasında işlerin bağlantılarının olacağı açıktır Talak 12. Onların arasına emir indirdi. Mübarek sözüyle bu bağlantılara işaret buyrulur. Onların arasına emir indirdi. İşte bu büyük alemden küçük aleme ya da büyük alemdeki yaratılmış diğer varlıklara bu emrin Allahu Teala'nın emrinin ne şekilde indiği, cereyan ettiği açığa çıktı. oradaki o hiyerarşi sistemini ifade eden ayet budur. Onların arasına emir indirdi. Mübarek sözüyle bu bağlantılara işaret buyulur. İşte nurlu ayetlerden olan bu ayeti kerime insanın ihata edici en büyük alemin benzeri ve onun çifti olarak yerden mahluk olduğunu ve aralarında işlerin bağlantılarının bulunduğunu göstermeye yeterlidir. Büyük alemle insanın küçük alemin arasındaki irtibatı göstermeye bu verdiğimiz ayetler yeterlidir buyurmakta. Şimdi yine i̇bn Arabi Hazretleri'nin izahatına geçiyoruz. Ondan sonra tekrar şerhe geçeceğiz. Şimdi biz Allah Sübhanehu Hazretleri'ne ilham eylediği şey üzerine hamd eyledik. Ve muhakkak bizim ilmimiz bilir olmadığınız şey Allah Teala senin basiretini nölandırsın. Şimdi sen en büyük alemde türlü türlü olan şeye dikkat et. Mülk ve melekut cinsinden onu insanın aleminde bulursun. Hatta sana alemde gelişip büyüyenler gözüktüğü zaman onu insanda bulursun kıl ve tırnak ve bunun örneği ve alemde nasıl ki tuzlu ve tatlı ve tatsız ve acı su varsa bu insanda da mevcuttur şimdi tuzlu su onun iki gözlerinde nitekim gözyaşı tuzlu su. ve tatsız burnunun deliklerinde burun suyu da tatsız su ve acı su kulaklarında kulaktan gelen su da acı sudur doğru ve tatlı su ağzındadır tükürükte tatlı su. ve alemde nasıl ki toprak ve su ve hava ve ateş varsa bunlar aynı ile insanda da vardır ve onlardan mahluktur ve hakim subhanehu hazretleri Kitabı azizde ona tembih buyurur ve o hak teala'nın mümin 67 o ki sizi topraktan halk etti mübarek sözüdür ve diğer bir yerde de müminin 12 ve andolsun ki biz insanı balçığın özünden halk ettik buyurur ve o suyun ve toprağın karışımıdır. Sonra ismi Celil olan Hak Teala'nın Hicr 26 28'de geçen yani yıllanmış çamurdan buyurdu. Ve o değişken havadır. O da onda olan havasal parçadır. Daha sonra Halakal insane min salsalin kel fehar yani insanı fehhar gibi salsalinden halk etti. Rahman 14 buyurur. Ve o ateşsel parçadır. Bakın toprak, su, havet, hava, ateş unsurlarını da ayetlerle de izah ediyor. Ve işte bu Habsübhanehu ve Teala Hazretlerinden taraflarından bir hikmettir. O dilediği şeyi halk eyler. Ve o alim kadirdir. Ve alemde kuzeyden ve güneyden ve doğudan ve batıdan esmekten ibaret nasıl ki dört rüzgar varsa insanda da çekimden, çekme kuvveti, tutmaktan, tutmak kuvveti, hazmetmekten, ve uzaklaştırmaktan hazın kuvveti ve itme kuvveti. İbaret olan dört kuvvet vardır. Ve alemde nasıl ki yırtıcılar ve şeytanlar ve canavarlar varsa insanda da parçalamak ve kahretmek, talebi üstüne gelmek ve gazap ve kin ve haset ve günah ve yemek ve içmek ve nikah ve kazanma hırsı vardır. Nitekim Hak Teala Azze ve Celle buyurur. Muhammed 12. Faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler ve ateş onların mekanıdır buyrulur. Ve alemde nasıl ki iyilikleri yazıcı melekler varsa insanda da temizlik ve taat ve istikamet vardır. Ve alemde nasıl ki gözlere gözüken ve gizli olan şeyler varsa insanda da zahir ve batın vardır ki algılanabilir alem ve kalp alemidir. Şimdi onun zahiri, mülk ve batıni melekuttur. Ve alemde nasıl ki gökler ve yer var ise insanda da yücelik ve aşağılık vardır. Alem üzerinde bu itibar dahilinde yürü. Doğru olan bir ilahi nüsha bulursun ki bir harfi bozuk ve bir manası noksan değildir. Ezel mukabilinde onu ebedin gayri bulamazsın. Çünkü o şeriat hükümlerine göre ahiret tarafı sonsuz olandır. Ve Allah Azze ve Celle Hazretlerinin kadim Kadim'in mi onun baki kılmasıyla öne geçti. Kadimliği onun baki kılmasıyla öne geçti. En büyük alemin misali olarak yeryüzünde mahluk olan insanı kamil ilahi sıfatlardan olan ilmin en mükemmel görünme yeri olmakla diğerlerinden ayrışmış olduğu için Cenabı ı şeyh Ekber Şimdi biz Allah Teala Hazretlerinden ilham eylediği şey yani ilim üzerine hamd eyledik. Ve muhakkak bizim ilmimiz bizim bilmediğimiz şey idi ki Hak Teala onu bize ilham eylediği için bilir olduk buyurur. Şimdi açıyor. Nitekim Hak Teala buyurur ki İsra, 70, İsra 85 Ve size ilimden ancak az biraz verildi. Hazreti Şeyh Ekber'in Şeyhi Ebu Medya Mağribi bu ayeti kerimenin manasında buyurmuştur ki bu az olan ilmi dahi bize Hak Teala vermiştir. O da bizim değildir. Belki bizde emanettir ve o ilmin çoğuna da ulaşamadık bundan dolayı biz devamlı olarak cahilleriz evet yani burada Allah'ın bize bahşetmiş olduğu lütfetmiş olduğu ihsan etmiş olduğu ilim bizde emanet olduğunun bilincine bir varmamız lazım gerçi her şeyimiz emanet bunun, bunun, bunun bir bilincine varmak lazım yani. her neye sahip isek sahip olduğumuz her şeyi biz zıl gölge dedik ya hakikatinden almamız hasebiyle biz burada emanetçiyiz. Her bir şey bize emaneten verilmiştir. Bunu bildiğimiz zaman yani emaneti de sahibine teslim ettiğin zaman işte o zaman e, çok güzel bir yolculuk başlar. Vuslat. Vuslata vasıl olmanın sırrı budur yani. Emaneti sahibine teslim edebilirsek her şeyimizin ancak onun olduğunu verdiği gibi dilediği zaman da alabileceğini bunun her daim aklımızda bulundurduğumuzda bir teslimiyete gireriz tevekküle gireriz, teslimiyete gireriz ve her işte burada ilmi ilim dahi sahip olduğumuz ilim onun bize vermiş olduğu emanettir ki bu ilim de ilim denizinden bir damla dahi değildir zerre değildir şu sahip olduğumuz ilim onun için insan işte ayette belirtildiği gibi insan ne cahildir ne kördür buyruluyor ya hakikaten öyle işte cahiliz çok zerre bir ilme sahip olmakla kendimizi allame zannetmeye başlıyoruz maalesef. Şimdi madem ki az bir ilim dahi Hak Teala'nın ihsanıdır. Bunun için Cenabı Şey, Şeyh bu kitabın okuyucusuna dua edip Allah Teala senin basiretini nurlandırsın buyurur. Yani senin kalp gözünü açsın. Çünkü ilim nurdur. Nur kendi zahir ve eşyayı gösterici olduğu gibi ilim dahi öylece eşyanın hakikatlerini basiret gözüne gösterir. Nasıl ki ışık Nur Bir karanlığa girdiği zaman oradaki her şey ayan beyan ortaya çıkar. Net bir şekilde eşya gözükür. İşte ilim de öyle. İlme sahip olan kişi, bu hakikat ilmine sahip olan kişi karşılaştığı durum, şart ee, neyse onu bu ilim nuruyla yani basiret nuruyla sahip olduğu ilimle Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu ilimle basiret nuruyla baktığı zaman işte o şeyin hakikatini görür. Hata varsa, yanlışlık varsa o şeyde o hata neden kaynaklanıyor onu görür idrak eder Çünkü e, Yine buradan e, Konuyu tamamlaması adına örnek vermek istiyorum Fütuhatta geçiyor e, Ben e, ayette geçiyor Ayeti tam olarak hatırlayamadım Resulullah Efendimizin diliyle Beyan oluyor orada e, Ben ve benim gibi basiret üzere olanlar Kamilen davet ederler buyuruyor Resulullah Efendimiz Ben ve benim gibi basiret üzere olanlar İşte o zaman da diyor ki i̇bn Arabi Hazretleri Basiret üzere olan davetçinin daveti kâmildir. Yoksa çeşit çeşit davetçi var Herkes Belki Allah'a davet ediyorum diye yola çıkıyorlar Ama kimisi nefsine çağırıyor Kimisi şeytana çağırıyor Nitekim oldu işte biliyoruz Yaşanan olaylar ortada ülkemizin son dönemde Yani Davetçi acaba nereye çağırıyor Nefsine mi çağırıyor Şeytana mı çağırıyor Davetçiler, nesne davet eden davetçiler vardır. Şeytana davet eden davetçiler vardır. Rabbani davet üzere davet edenler vardır. O da kısıtlıdır. Çünkü Rabbini ancak bilmiş, tanımış. Rabbül Alemin'i tanımadığı için onun daveti de kısıtlıdır. O da kamil bir davet değildir. Ancak ilahi davet üzere davet edenler, Arabi Hazretleri öyle der. İlahi davet üzere davet edenler en kamil davetçidir. O zaman der, eğer ki bir Rehber edineceksen ilahi davet üzere davet edenen davete çağıran rehber edin ki dost doğru senin hedefine ulaştırsınlar. Yine bu davet babında e, kimisi korkutucu ahlak ile davet ederdir. Yani bu Allah'ın yolunu anlatırken sürekli Allah'ın azabı anlatır. Hep cehennemle korkutur. Şunları şunları yaparsan Allah şöyle cezalandıracak. Bunları bunları yaparsan Allah böyle cezalandıracak. Bütün daveti Allah'ın ihtarıyladır, ihtar üzeredir. Hep korkutur. Bu da nakıstır der İbn Arabi Hazretleri. Çünkü tek tarafta yani Allah'ın bir de rahmeti var. Bazı daaletçiler vardır ki sadece Allah'ın rahmeti cihetiyle davet ederler. Hep böyle Allah'ın rahmetinin genişliği, affediciliği, her ne yaparsan yap günahının affedileceğine dair azap yönüne hiç değinmez. Hep rahmet cihetiyle ele alır konu, konuyu anlatır. Bu da nakısıdır. Çünkü sadece rahmetçiyetine bakıyor. O zaman işte ilahi davet üzere davet edene uykider ilahi davet üzere davet eden dengeler geri geldiğinde gerektiğinde gazap ayetleriyle korkutur yolcuyu geri geldiğinde rahmet ayetleriyle umutlandırır. İşte bu dengeyi sağlayarak davetini yapar ve seyrisülünü o şekilde yaptırır. İşte kamil davetçiler bunlardır. Gerçek basiret üzere basiret ehli olanlar bunlardır. Bu konuyu da böyle Gelmişken şöyle açmış olduk ki Mevzu tam yerine otursun Dinleyiciler tarafından Evet Çünkü ilim nurdur Nur kendi zahir ve eşyayı gösterici olduğu gibi ilim dahi öylece eşyanın Hakikatlerini basiret gözüne gösterir Ve Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmi nur ile vasfedip En'am 122'de Buyurur ki, bizim ilim ile dirittiğimiz kimse ölü müdür ki? Biz onun için ilmi bir nur kıldık. İnsanlar arasında onunla yürür. Bakın ne güzel bir ayet. Bu ilmin ne kadar insana nur olduğunu, ışık olduğunu anlatıyor. Bak ne diyor? Bizim ilim ile dirittiğimiz kimse ölü müdür ki? Biz onun için ilmi bir nur kıldık. İnsanlar arasında onunla yürür. İşte burada insanlar arasında, bu şehadet aleminde, bu dünya hayatında, yaşantısında onun için terazi işte o ilimdir. Her şeyi o ilim terazisinde taktığı zaman neresi eksik, neresi noksan, her şeyi net bir şekilde görür. Ve dost doğru Allah'ın yolunda gider. Bundan dolayı sen basiret gözü ile en büyük alemdeki türlü türlü şeylere dikkat et. Gerek mülk yani zahir ve gerek melekut. Yani batın cinsinden olmak üzere onu insanın aleminde bulursun. Hatta alemde gelişip büyüyen bitkiler gibi insan vücudunda da gelişip büyüyen kıl ve tırnak gibi şeyler vardır. Cenab-ı şeyh Ekber, zahir gözüyle ilk bakışta idrak olunabilecek şeyleri örnek olarak vermiş ve bunları okuyucuya numune olmak üzere göstermiştir. Yoksa sonradan yapılan bilimsel keşifler neticesinde bunun gibi binlerce örnek verilmesi mümkündür. Bu cümleden olarak yeryüzünde irili ufaklı sayısız ve hesapsız hayvanat yeryüzünün maddesinden var olup gelişip büyüme bularak yaşar ve ölür. Ve aynı şekilde insanın vücudunda, vücudunda da onun vücudunun maddesinden sayısız ve hesapsız mikroskobik hayvanat bu şekilde var olur ve yaşayıp ölür. Ve yeryüzü üzerinde tuzlu ve tatlı ve tatsız ve acı su olduğu gibi Bunların benzeri insanda da vardır. Tuzlu su gözlerinde ve tatsız su burnunda ve acı su kulaklarında ve tatlı su ağzında bulunur. Ve aynı şekilde yeryüzünde toprak ve su ve hava ve ateş olduğu gibi bunlar aynı insanda da vardır. Ve onlardan halk edilmiştir. Ve her şeyi yerli yerinde tertip eden Hak ve Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ona işaret buyurmuştur ve o işaret dahi hakimi mutlak olan Hak Teala'nın Mü'min 67 Allah sizi topraktan halk etti Mübarek sözüdür Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bir mahallinde Mü'minun 12 Biz insanı çamur cinsinden olan Sülaleden halk ettik Buyurulur Ve çamursu ile toprağın karışımından oluşur Bundan sonra ismi celil olan Hak Teala Hicr 28'de Ben yıllanmış çamur cinsinden olan Salsalden beşerin halikiyim buyurur. Yıllanmış çamurdan yine Hazreti Adem'in yaratılışında o suyla çamurun karılmasıyla bir kıvama gelmesiyle Allahu Teala bir merhaneden geçirdi onu bekletti. İşte beklemesi neticesi bu işte salsalden sal dediği o yıllanmış çamur hame Mesnun üzerinde seneler geçmiş ve havası değişmiş çamur manasındadır ki bilim adamları indinde karbonik bileşimlerden ibarettir. Çamurun temiz hava ile karışımından oluşur. Bununla ondaki havasal ve gazsal parçaya işaret buyurulur Yani su ile toprak karıştıktan sonra senelerce temiz havaya maruz kalmış ve hava ile karışarak bu çamur kokmuş bir hale gelmiştir. Ve ondaki hava parçası karbonik asittir. Senin kardeşim bu konular senin bildiğin konulardır. Ondan sonra da Rahman 14'te buyrulur ki yani su ile karışıp kokmuş bir çamur haline gelmiş olan salsal ki karbonik bileşimlerden ibarettir güneşin ısısı ile fehhar yani çömlek yaptıkları çamurun kurusu gibi kurumuş bir hale geldikten sonra secde 7 ve 9'da geçiyor hak teala insanın halk edilmesine çamurdan başladı daha sonra onun neslini ma'i mehinden yani zayıf sudan ibaret olan nutfeden kıldı. Daha sonra onun suretini tesviye edip kendi ruhundan ona üfledi. Aziz Allah. Ayet kelimesinde beyan buyurulan değişimler çerçevesinde insanı halk etti ki bu değişimler ilk önce maden, ikinci olarak bitki, bu yaratılışta ilk önce maden, sonra bitki, üçüncü olarak hayvan ve dördüncü olarak insan mertebelerinden ibarettir. Ve Hak insanı böyle değişimler çerçevesinden geçirerek halk etmesi onun tarafından bir hikmettir. Bunları şimdi girmeyelim. Daha önce girdik. Alemdeki devir daimini anlattık ya insanın. Evet, evet. Maden, bitki, hayvan, Sen insan. Terkip, terkip. Terkip. Ve o hikmet dahi budur ki latif olan hakiki vücut, zati zuhurunun gereği olarak her bir mertebeyi müşahadesen, zevk ile kat etmek suretiyle insan mertebesine inmiştir. Ve o her mertebenin hallerinden habir yani haberdardır ve hibret zevki yani bizzat hakikatiyle yaşanan ilimdir. Nitekim buyurur ki mülk 14 halk eden bilmez mi? Ve o latif ve habirdir. Ve bu tenezzül ve zuhur ulu'iyet yani ilahlık mertebesinden itibaren meşiyet yani üst iradeyle olduğu için Cenab-ı Şeyh o dilediği şeyi halk eder buyurur. Ve açığa çıkma işine üst irade bağlanınca daha sonra kudret sıfatının bağlanması lazım geldiğinden ve mertebelerde açığa çıkmak hibreti yani zevki ilmi gerektirdiğinden ve o alimul kadirdir buyurur. Şimdi Cenab-ı Şeyh en büyük alemde olan şeyleri bir takım misaller ile insana tatbik ettikten sonra buyurular ki alem üzerinde bu itibar dahilinde yürü. Doğru olan bir ilahi nüsha bulursun ki bir harfi bozuk ve bir manası noksan değildir. Yani alem ile insanı mukayese hususunda içinde yaşadığın varlık alemine daima ibret bakışıyla bak. Alemin hallerini ve işlerini kendindeki hallere ve işlere tatbik et. Alemi ve insanı birer ilahi nüsha bulursun ki yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere insan alemin çiftidir ve onun benzeridir. Alemde ne varsa onun benzeri insanda da tamamen mevcuttur. Bir harfi bozuk ve bir manası eksik değildir. Ezel mukabilinde onu ebedin gayri bulamazsın. Bilinsin ki bir ezellerin ezeli bir de ezel vardır. Ezellerin ezeli ahdiyet yani teklik mertebesidir. Çünkü vücudun bundan yukarı bir mertebesi yoktur. Ve bütün mertebeler bu mertebenin altındadır. Ve ezel sabit aynlar alemidir ki vücudun vahidiyet yani birliksellik mertebesine tenezzülünde sabit olur. Ve eşyanın bütün hakikatleri yani eşyanın ilmi suretleri bu mertebede bir diğerinden ayrışır. Şimdi bu hakikatlerin sabitinden sonra onlar için tamamıyla yok olma ve bir diğerinden ayırt edilebilme edilmeme hali yoktur. Çünkü sabit aynlar aleminden sonra bu aynlar vücudun her bir mertebesinde ve her bir yurdunda bir tayyün elbisesiyle açığa çıkarlar. Ruhlar mertebesinde soyut cevherler suretinde ve misalde hayali suretlerde ve şehadet aleminde elementsel suretlerde ve elementsel suretlerin bozulmasından sonra da berzaha ait suretlerde ve ondan sonra ruhani neşeye galip olmak üzere cismani uhrevi suretlerde. Yani yeniden dirilme ve haşır yani toplanma ve araf ve cennet ve cehennem yurtlarında bu yurtların gereklerine göre verilen bir elbisede zahir olurlar ki şeriat cismani cennet ve cehennemin daimliği ve ebediliğini haber verir. Bundan dolayı bu ön bilgilere vakıf olduğun zaman sen insanı ezelin mukabilinde ebedin gayrı bulmazsın. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin kadim ilmi ki sabit aynlar o kadim ilmin ayrıntılanmış suretlerinden ibarettir. Bu hakikatlerin bütün mertebelerinde ve yurtlarında baki olmalarıyla öne geçti. Yani hak ezeli ilminde onların baki olmasına ve ahiret taraflarının sonsuz olmasına hükmetti. Evet burada bu hafta konumuzu noktalayalım. Bir dahaki haftaya sayfa 39'da kaldık. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme la veli ve valideyye velil mu'mineena vel mu'minati el ahyaei minkum vel al amvat. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin el fatihi lima uliga vel hatimi lima sebaqa nasrul hak bi'l hak vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi haqq kadrihi ve al azim. Subhanellezi yar'ani Subhanellezi mekani Ya'lemu mekani Subhanellezi yar'ani Es salatu ve selamu aleyke ya Resulullah Es ve selamu aleyke ya Habiballah Es ve selamu aleyke ya Seyyid al-Evvelin vel-Ahirin Salvatullahi aleyhim ve aleyna ecma'in Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun Ve selamun alel murselin Velhamdulillahi rabbil alemin El Fatiha